Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Albayın Ölümü Evlenili henüz birkaç ay olmuştu. Sıcak bir yaz akşamında şöminenin başında oturup günün son piposunun eşliğinde bir roman okumaya çalışıyordum. Çok yorucu bir gün geçirmiştim ve uyumamak için kendimi zor tutuyordum. Karım üst kata çıkmıştı bile. Hol kapısının kilitlendiğini duyduğumda Hizmetçilerin de yataklarına çekildiklerini anlamıştım. Koltuğumdan kalkmış pipomun küllerini boşaltıyordum ki birden kapının zili çaldı. Saate baktım 12'ye çeyrek vardı. Bu kadar geç bir saatte gelen bir misafir olamazdı. Herhalde bir hasta belki de bütün geceyi ayakta geçirmemi gerektirecek bir yaralıdır diye düşündüm. Yorgun bir suratla hole çıkıp kapıyı açtım. Kapıda duran Sherlock Holmes'ten başkası değildi. ''Ah Watson'' dedi. ''Seni ayakta yakalayabildiğime çok sevindim.'' ''Sevgili dostum, lütfen içeri gel.'' ''Şaşırmış görünüyorsun ve bu gayet doğal tabii. Anladığım kadarıyla karşında bir hasta değil de beni bulduğun için rahatlamışsın da.'' ''Hım, hala bekarlık günlerindeki gibi o arkadya karışımını içiyorsun demek. Ceketinin üzerindeki küllü nerede görsem tanırım. Üniforma giymeye yabancı olmadığın çok belli.'' Mendilini cebinde taşıma alışkanlığından vazgeçmezsen hiçbir zaman gerçek bir özel doktor olduğunu düşünmeyecek insanlar. Bu gece bana evinde bir yer ayarlaman mümkün mü acaba? Memnuniyetle. Bir kişilik misafir odanın olduğunu söylemiştin ve şu anda evinde misafirin kalmadığını görebiliyorum. Portmanton öyle ima ediyor en azından. Kalırsan son derece mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Öyleyse boş odanı alacağım. Evine bir tesisatçının adımını atmış olduğunu görmek beni üzdü. Bu genellikle kötüye işarettir. Su boruları değildir umarım. Hayır, gaz. Ah, yerde ayakkabısından iki çivi izi bırakmış. Bak, tam ışığın vurduğu yerde. Hayır, teşekkür ederim. Waterlooda akşam yemeği yedim. Ama seninle bir pipo tüttürmekten memnuniyet duyarım. Ona tütün kutusunu uzattım ve bir süre tek kelime etmeden karşılıklı oturarak pipolarımızı içtik. Çok önemli bir iş olmadığı takdirde bu saatte bana gelmeyeceğini biliyordum. Onun için sessizce oturup konuya gelmesini bekledim. ''Mesleki açıdan oldukça meşgul günler geçirdiğini görebiliyorum.'' dedi bana bakarak. ''Evet, çok yoğun bir gün geçirdim.'' diye cevap verdim. ''Sana çok saçma gelebilir.'' diye ekledim. Ama bunu nereden anladığını gerçekten merak ettim. Holmes kendi kendine güldü. ''Alışkanlıklarını bilmek gibi bir avantajım var sevgili Watson.'' dedi. Gitmen gereken yer yakındaysa yürürsün. Daha uzaktaysa bir araba kullanırsın. Ayakkabılarının kullanılmış olmakla beraber kirli olmadıklarını gördüğümde bugünlerde arabaya başvuracak kadar çok işinin olduğunu anlayabiliyorum. Tek kelimeyle mükemmel diye bağırdım. Sıradan bir gözlem dedi. Gözlemcinin karşısındaki insana olağanüstü gelen bir sonuç çıkarabileceği durumlardan biri bu. O da sırf diğeri gözlemin temelini oluşturan o küçük ayrıntıyı unuttuğu için. Aynı şeyi senin küçük yazıların içinde söylemek mümkün sevgili dostum. Okurlarınla paylaşmayıp kendi elinde tuttuğun ayrıntılardan dolayı değerini kaybettiklerini düşünürsen haklı olduğumu göreceksin. Şimdi şu anda o okurların durumundayım. Çünkü elimde karmaşıklığıyla insan beynini büyüleyen en garip ve olağanüstü vakalardan birinin ipuçlarını tutuyorsam da teorimi ispatlayacak olan gerekli verileri bulamıyorum. Fakat bulacağım varsın, bulacağım. Kuşkun olmasın. Gözlerinde hafif bir ateş belirdi ve yanakları kızardı. Ama bu çok kısa sürdü. Yeniden baktığımda yüzü eski haline dönmüştü. Birçok insanın onu bir adam değil de makine olarak nitelendirmesini sağlayan o sert, adeta duygusuz ifade yeniden kaplamıştı yüzünü. ''Problemin oldukça ilginç yönleri var.'' dedi. ''Hatta olağanüstü ilginç yönler desem daha iyi olacak. Olayı zaten araştırmış bulunuyorum ve sanırım çözümüne oldukça yakınım artık. Bu son adımda bana eşlik edersen bana çok faydanın dokunacağından eminim. Bu bana mutluluk verir.'' Yarın Aldershot'a kadar gitmen mümkün olabilir mi acaba? Jackson'ın benim yerime bakabileceğinden koşkum yok. Çok iyi. Saat 11.00'da Waterloo'dan hareket etmek istiyorum. Hazırlanmam için o kadar süre yeter. Güzel. Çok fazla uykun yoksa sana olayı ve yapmamız gerekenleri genel hatlarıyla anlatayım. Sen gelmeden önce uykum vardı ama şu anda iyice uyanmış durumdayım. Önemli noktaları atlamadan hikayeyi kısaltacağım. Büyük bir ihtimalle olayla ilgili bir şeyler okumuş bile olabilirsin. Aldershot'taki asil Monsters Albay Berkley'in öldürülmesini araştırıyorum. Olayla ilgili hiçbir şey duymamıştım. Bu gayet doğal. Olay henüz iki günlük. Her neyse durum genel olarak şöyle. Royal Malous senin de bildiğin gibi İngiliz ordusunun en ünlü İrlanda alaylarından biridir. İsyanda ve Kırım'da harikalar yaratmış ve ondan beridir bir karışıklık çıktığında adından söz ettirmeyi bilmiştir. Pazartesi gecesine kadar alayın başında korkusuz Albay Barclay vardı. Orduda sıradan bir er olarak işe başlamasına rağmen isyan sırasındaki cesaretinden dolayı subaylığa yükselen ve bir zamanlar arkadaşlarıyla omuz omuza dövüşmüş olduğu alayın başına geçen bir adam. Albay Barclay çavuş olduğu zamanlarda evlenmişti. Ve karısı evlenmeden önceki soyadı Devo'ymuş, aynı müfrezede başçavuş olan bir adamın kızıydı. Dünya evine girdiklerinde gençler, o zamanlar henüz gençlerdi, tahmin de edebileceğin gibi bir süre için uyumsuzluk yaşamışlar. Ama görünüşe bakılırsa çabucak toparlanmışlar ve Bayan Berkeley anladığım kadarıyla tıpkı meslektaşları tarafından saygı duyulan kocası gibi alaydaki bayanların arasında her zaman oldukça popüler olmuş. Şunu da ekleyebilirim ki son derece güzel bir kadınmış ve şimdi bile 30 yıl süren bir evlilikten sonra dahi hala kraliçeler kadar çarpıcı bir görünüşe sahip. Albay Berkeley ve karısı son derece mutlu bir tablo çizmiş bugüne kadar. Binbaşı Murphy, bu bilgilerin çoğunu bana ileten kişi, çiftin anlaşamadıkları bir konunun olmadığını ısrarla belirtiyor. Genel olarak bakıldığında Berkeley'in karısına olan bağlılığı, Karısının kendisine hissettiği bağlılığa nazaran daha fazlaymış. Berkeley bir gün bile karısından uzak duramazmış. Öte yandan karısı sadık olmasına rağmen o kadar tutkulu değilmiş ama buna rağmen alayda örnek bir çift olarak görülüyorlarmış. İlişkilerinde gelecek felaketi haber veren herhangi bir ipucu yaşanmamış. Albay Berkeley'in karakterinde son derece ilginç birkaç özelliğin mevcut olduğu söyleniyor. Genellikle mükemmel ve neşeli bir asker görüntüsü çizerken bazı durumlarda ondan hiç beklenmeyecek şiddet ve saldırganlık gösterilerinde bulunulmuş. Karakterinin bu özelliğinin hiçbir zaman karısına yansımadığı bir gerçek. Binbaşı Murphy'yi ve konuştuğum diğer üç subayı şaşırtan diğer bir gerçek de albayın arada sırada depresyona girmesiymiş. Binbaşı'nın söylediğine göre Berkeley, alayın arada sırada düzenlediği yemeklerdeki neşeli ortamı gördüğü zamanlarda yüzündeki gülümseme sanki görünmez bir el tarafından alınıp götürülüyormuş. Günlerce çıkmazmış bulanımdan. Bu ve biraz da batıl inançlı olması meslektaşlarının onda fark ettiği alışılmadık davranışlar. Batıl inancı yalnız kaldığı zamanlarda özellikle de karanlık olduğunda ortaya çıkıyormuş. Erkeksi kişiliğine ters düşen bu garip özelliği eleştirenler hatta hor görenler çok. Royal Malos'ların ilk müfrezesi birkaç yıldır Aldershot'ta bulunuyor. Evli olan subaylar barakaların dışında yaşıyor ve albay kuzey garnizonun bir kilometre dışında bulunan Lakin adlı bir villada ikamet ediyormuş. Müstakil olan evin 20 metre ötesinden ana yol geçiyor. Yardımcıları bir arabacı ve iki hizmetçiden oluşuyor. Bununla beraber albay ve karısı çocukları olmadığı için evde yaşayan tek kişilermiş. Şimdi geçen pazartesi akşamı saat 9 ve 10 arasında Lakin'de gerçekleşen olaylara gelelim. Bayan Berkley görünüşe göre Katolik ve fakirlere eski giysiler dağıtma amacı güden Watt Street Kilisesi'nde kurulmuş olan Aziz George'un meshebine sempati duyduğu da öğrendiklerim arasında. Olayların gerçekleştiği akşam mezhebin saat 8'de bir toplantısı olmuş ve Bayan Berkeley orada bulunmak için akşam yemeğini geçiştirmiş. Arabacılardan biri kadının evden çıkarken kocasına fazla gecikmeyeceğini söylediğini duymuş. Ardından komşu villada yaşayan Bayan Morrison'u çağırmış ve ikisi toplantıya gitmek üzere evden ayrılmışlar. Toplantı 40 dakika sürmüş. Bayan Berkeley Bayan Morrison'u evine bıraktıktan sonra Saat 9.30 çeyrek geçe evine dönmüş. Lakin de kahvaltı odası olarak kullanılan bir oda var. Burası yola bakıyor ve büyük bir cam kapıyla bahçeye açılıyor. Bahçe 15 metre genişliğinde ve üzeri dikenli tellerle kaplı alçak bir duvarla ana yoldan ayrılmış durumda. Bayan Berkeley eve döndüğünde bu odaya girmiş. Oda akşamları kullanılmadığı için kepenkleri kapalı değilmiş. Ve Bayan Berkley lambayı yakıp hizmetçisi Jane Stewart'tan bir fincan çay istemek için zili çalmış. Bunun normal alışkanlıklarına pek uymadığını söylediler. Albay yemek odasında oturuyormuş ama karısının döndüğünü duyunca kahvaltı odasında ona katılmış. Arabacı onu holü geçip odaya girerken görmüş. Canlı olarak görüldüğü son anda buymuş. Yaklaşık 10 dakika sonra hizmetçi çayı getirmiş... Ama ev sahiplerinin öfkeyle bağrışmalarını duyunca şaşırıp kalmış. Kapıyı çalıp da içeriden yanıt gelmeyince açmaya çalışmış ama kapının içeriden kilitli olduğunu fark etmiş. Doğal olarak hızla aşağı inip aşçıya haber vermiş ve iki kadın yanlarında arabacıyla beraber hala süren kavgayı dinlemeye hole çıkmışlar. Her biri sadece iki kişinin sesinin duyulduğu konusunda güvence verdiler. Berkeley ve karısının sesleri Berkeley'nin ifadeleri boğuk ve derinden geldiği için dinleyenler söylediklerini duymamışlar. Öte yandan karısının sesi son derece iğneyleyiciymiş ve sesini yükselttiğinde onu gayet net duyabilmişler. Seni korkak diye tekrarlayıp durmuş. Bu saatten sonra ne yapılabilir ki? Hayatımı bana geri ver. Seninle bir daha aynı havayı solumayacağım. Korkak. Korkak. Kadın aşağı yukarı böyle konuşmuş. Neyse. Adam birden acıyla haykırmış ve ardından bir gümbürtü eşliğinde kadının kulakları tırmalayan çığlığını duymuşlar. İçeriden hala çığlıklar yükselirken bir felaketin koptuğundan emin olan arabacı kapıyı zorla açmak için atılmış ama başaramamış. Hizmetçiler de ona yardım edemeyecek kadar korkmuş bir durumda olduğu için hızla kapıdan fırlayıp bahçeye ve açık duran büyük Fransız kapılara koşmuş. Yaz ortasında bulunduğumuz için kapıların açık durması gayet doğal anladığım kadarıyla Arabacı hiç zorluk çekmeden odaya dalmış. Ev sahibesi çığlık atmayı bırakmış. Koltuğun üzerinde baygın bir halde yatıyormuş. Şanssız albay ise kafası pencerenin köşesine yakın bir vaziyette kendi kan gölünün ortasında yatıyormuş. Ev sahibi için yapabileceği bir şey olmadığını anladığında arabacının ilk düşüncesi doğal olarak kapıyı açmak olmuş. Ama burada beklenmeyen çok ilginç bir durum var. Anahtar kapının üstünde değilmiş ve odanın her yerini aramasına rağmen bulamamış. Bunun için bir kez daha cam kapılardan dışarı çıkıp bir doktor ve polis eşliğinde geri dönmüş. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı kadın hala baygın bir halde odasına götürülmüş. Ardından albayın cesedi koltuğa yatırılmış ve felaket sahnesi dikkatlice araştırılmış. Şanssız askerin yarasının kafasının arkasında bulunan 2 santimetre genişliğinde çirkin bir kesik olduğu ortaya çıkmış. Kaba bir sopaya benzer bir şeyle açılmış olduğundan kuşku olmadığı gibi silahın ne olduğunu anlamak da zor değilmiş. Cesedin hemen yanında yerde kemikten tutacağı olan sert bir tahta sopası varmış. Albay savaştığı çeşitli ülkelerden satın almış olduğu geniş bir silah koleksiyonuna sahipmiş ve polis Silahın bu değerli parçalarının arasından gelmiş olduğunun sonucuna varmış durumda. Hizmetçiler silahı daha önce gördüklerini hatırlayamadıklarını söylüyorlarsa da o kadar geniş bir koleksiyonda böyle bir şeyi gözden kaçırmış olmaları olası. Kayıp anahtarın inanılmaz bir şekilde ne Bayan Berkley'in ne cesedin üzerinde ne de odanın başka herhangi bir yerinde bulunamamış olmasının gerçeğinden başka odada kayda değer bir şey bulunamadı. Kapı sonunda Aldershot'tan getirdikleri bir çilingir tarafından açıldı. Salı sabahı polisin araştırmalarını genişletmek için binbaşı Murphy tarafından Aldershot'a çağrıldığımda durum işte böyleydi Watson. Problemin zaten ilginç olduğunu kabul etmelisin ama araştırmalarımın sonucunda ilk bakışta göründüğünden çok daha ilginç bir vakayla karşı karşıya olduğumu çok geçmeden anladım. Odayı araştırmaya girişmeden önce evin hizmetçilerini sorguladım. Ama sana az önce aktardığım bilgilerden başka bir şey öğrenemediğim bir gerçek. İlginç bulduğum bir ayrıntı edindim yine de. Jane Stewart, hizmetçilerden biri, önemli bir şey hatırladı. Tartışma seslerinin duyduğunda aşağı kata indiğini, diğer çalışanlarla döndüğünü hatırlayacaksın. Her neyse, henüz aşağı inmeden önce elinde çayla kapıya geldiğinde... Beyefendi ile hanımefendinin seslerinin neredeyse hiç duyulmayacak kadar boğuk geldiğini ve kavga ettiklerini kullandıkları sözcüklerden değil de daha çok ses tonlarından çıkarmış olduğunu söyledi. Biraz daha zorlamamla evin hanımefendisinin iki kez David ismini kullanmış olduğunu hatırladı. Bu ayrıntı kavganın çıkış sebebine biraz da olsun yaklaşmamız için son derece önemlidir. Albay'ın ismi hatırlayacağın gibi James'ti. Polisi de, hizmetçileri de inanılmaz derecede etkileyen bir durum var bu olayda. Bu da albayın yüzündeki ifade. Anlattıklarına göre akıl almaz derecede büyük bir korkunun resmi varmış yüzünde. Birçok kişi adamı gördükleri yerde bayılıp kalmış. O denli korkunçmuş görüntüsü. Kaderiyle yüz yüze gelmiş olduğu gayet açık ve bunun sonucunda korkmuş olması da gayet doğal tabi. Bütün bunlar polisin teorisine çok uygun düşüyor. Albay... Onu öldürmek üzere ileri atılan karısını görmüş. Yaranın kafasının arkasında olmasa da bu teoriyi çürütmüyor. Darbeden korunmak için dönmüş olabilirdi. Hanımefendinin kendisinden de herhangi bir bilgi alamadık. Ne yazık ki. Çok ağır bir menenjit geçiriyor ve şimdilik konuşamıyor. Polisten Bayan Morrison'un o akşam Bayan Berkley ile beraber dışarı çıkan hanımefendi, Arkadaşının eve dönüşünde o kadar sinirli olmasının arkasındaki sebepleri bilmediğini açıklamış olduğunu öğrendim. Bütün bu bilgileri edindikten sonra Watson peş peşe birkaç pipo içerek bilgileri önem derecelerine göre sınıflandırmaya çalıştım. Hiç kuşku yoktu ki davanın en önemli ve en ilginç ayrıntısı anahtarın kayıp olduğu gerçeğiydi. Odada yapılan son derece dikkatli bir araştırmadan sonra bile bulunamadığına ve Bayan Berkley'in de albayın da üzerinde olmadığına bakılırsa biri onu alıp götürmüş olmalıydı. Üçüncü bir kişinin varlığından kuşkum yoktu. Ve bu üçüncü şahıs ancak ve ancak bahçeye bakan cam kapılardan içeri girmiş olabilirdi. Odayı ve dışarıdaki bahçeyi dikkatle incelemekle bu gizemli kişinin izine rastlayabileceğimi düşünüyordum. Yöntemlerimi bilirsin Watson. Araştırmamda uygulamaya sokmadığım tek bir yöntem kalmadı ve aradığım şeyi sonunda buldum. Odada üçüncü bir adam bulunmuştu ve yol tarafından gelerek bahçeden geçmişti. Ayak izlerinin beş tanesini çok net olarak belirleyebildim. Biri yolun hemen yanında alçak duvarın üzerinden geçmek için seçtiği noktada iki tanesi bahçenin içindeydi. Ve diğer ikisi de içeri girdiği yerdeki tahtaların üzerinde. Görünüşe göre bahçeyi koşarak geçmiş. Çünkü izlerin parmak tarafları topuk taraflarına göre çok daha baskın çıkmış. Ama beni şaşırtan adamın kendisi değildi aslında. Arkadaşıydı. Arkadaşı mı? Holmes cebinden büyük bir kağıt çıkardı ve bunu kucağında dikkatlice açtı. Bundan ne sonuç çıkarırsın? diye sordu. Kağıt küçük bir hayvanın ayak izleriyle doluydu. Beş bölümden meydana gelen bir taban... Ve uzun tırnaklarının olduğunu gösteren işaretleri vardı. Ve her biri de ancak bir tatlı kaşığı kadar büyüktü. ''Bir köpek'' diye cevap verdim. Köpeklerin perdelere tırmandığını daha önce duymuş muydum peki? Bu hayvanın bunu yapmış olduğuna dair izler buldum. Öyleyse bir maymun mu? Ama bunlar bir maymunun ayak izleri değil ki. Öyleyse ne olabilir? Ne köpek, ne kedi, ne maymun, ne de bildiğimiz başka bir hayvana ait. Ölçülerine dayanarak büyüklüğünü aşağı yukarı belirlemeye çalıştım. Burada hayvanın hareketsiz durmuş olduğu bir anda ortaya çıkmış 4 pati izi var. Ön ile arka ayaklarının arasında yaklaşık olarak 40 santimetrelik mesafenin olduğunu görüyorsun. Buna bir de boynunun ve kafasının uzunluğunu eklersek yarım metreden biraz daha uzun bir hayvanla karşı karşıya kalırsın. Kuyruğu varsa daha da uzun olur tabi. Ama şimdi bir de şu ölçüye dikkat et. Hayvan burada hareket etmiş ve böylece bir adımının uzunluğunu belirleyebildik. Her defasında yalnızca 8 santimetrelik adımlar attığı ortaya çıktı. Gördüğün gibi uzun bir gövdesi olan kısa bacaklı bir yaratığın resmi oluştu. Ne yazık ki arkasında bir tüyünü bırakacak kadar düşünceli davranmamış. Ama şekli aşağı yukarı resmettiğim gibi olmalı. Perdelere tırmanabildiği ve etobur olduğu da diğer ayrıntılar arasında. Bu sonuca nasıl vardım? Perdeye tırmandığı için. Pencerede kafeste bir kanarya besliyorlardı ve hayvan kuşa ulaşmaya çalışmış gibi. Peki, öyleyse bu garip hayvanın ne olduğunu artık biliyor musun? Aa, onun ismini bir koyabilsem vakayı çözmeme ramak kalmış olabilirdi. Genel olarak bakıldığında büyük ihtimalle Sansargiller sınıfına ait bir hayvan. Gerçi, öyleyse de o sınıftaki hayvanların hepsinden çok daha büyük olduğu bir gerçek. Peki ama bu hayvanın işlenen suçla ne ilgisi var? Bu noktayı henüz belirleyemedim ama gördüğün gibi birçok bilgiye ulaşmış durumdayız. Bir adamın yolda durup Berkeley'lerin kavgasını izlediğini biliyoruz. Kepenkler açık ve oda ışıklıydı. Ayrıca adamın bahçeden geçtiğini, küçük garip bir hayvan eşliğinde eve girdiğini de biliyoruz. Ya albaya gerçekten vurdu ya da albay onu gördüğünde o kadar korktu ki düştü kafasını kendi yaraladı. Son olarak şu garip bilgiye de sahibiz. Yabancı adam giderken yanında odanın anahtarını da götürmüş. Bulguların vakayı daha da karmaşıklaştırmışa benziyor dedim Holmes'a. Kesinlikle olayın ilk düşündüklerinden çok daha derin bir boyutu olduğu ortaya çıkmış oldu. Meseleyi esaslı bir şekilde düşündüm ve bütün vakaya değişik bir yönden bakmam gerektiği sonucuna ulaştım. ''Watson, seni uykudan ettim ve bunları sana yarın Aldershot'a giderken yolda da anlatabilirim.'' ''Hayır, teşekkürler. Artık duramayacak kadar ileri gitmiş durumdasın.'' Saat yedi buçukta evden çıkarken Bayan Berkeley'in kocasıyla arasının gayet iyi olduğu ortada. ''Daha önce de anlattığım gibi, kocasını hiçbir zaman tutkulu bir şekilde sevmemiş olabilir ama arabacı tarafından Alba ile arkadaşça sohbet ederken duyurmuş.'' ''Şimdi... Dönüşünden hemen sonra kocasıyla karşılaşma olasılığının en az olduğu odaya girip her sinirli kadın gibi anında çaya sarıldığını ve sonunda adam yanına geldiğinde de sözlü suçlamalarla ona saldırdığını biliyoruz. Öyleyse saat 7.30 ile 9 arasında kadının duygularını tamamen değiştiren bir şeylerin meydana gelmiş olduğu kesin. Gerçek şuydu ki bayan Morrison bu buçuk saatlik zaman dilimi boyunca yanında olmuştu ve inkar etmesine rağmen bir şeylerden haberi olmadı. İlk çıkarımım bu genç kadını ile albayın arasında bir şeylerin geçmiş olabileceği ile ilgiliydi. Genç kadın bunu itiraf etmiş olabilirdi. Bu da bayan Berkeley'in eve sinirli bir şekilde dönmesini ve genç kadının polislere bir şey söylememesini açıklardı. Duyulmuş olan kelimelerin çoğuna da uyan bir durumdu. Ama David adında birinden bahsedilmesi ve albayın karısına duyduğu aşkı baz alarak bu fikri reddetti. ''Gelen yabancı adamı hesaba bile katmıyorum.'' Ki daha önce olanlarla herhangi bir alakasının bulunmaması da olası. İlerlemek oldukça zordu. Ama albayla bayan Morrison'un arasında bir şeylerin geçmediğine inandıkça bayan Bertley'in kocasından nefret etmesine sebep olan ipucunun genç kadının elinde olduğundan da o kadar emin oluyordum. Böylece bayan M'ye uğrayıp bir şeyler sakladığından emin olduğumu ima ettim. Ve davanın aydınlanmaması durumunda arkadaşının Bayan Berkeley'in kendini hapiste bulabileceğini de ekledim. Bayan Morrison, yumuşak huylu bakışları ve sarı saçları olan son derece hoş bir genç bayan ve zeka ile mantık açısından da bir eksiklik çekmediği ortadaydı. Ben konuşmamı bitirdikten sonra bir süre boyunca sessizce oturdu ve sonra da kararını vermiş bir şekilde hızla bana dönerek sana da aktarmak istediğim bir şeyi anlattı. Arkadaşıma Olayla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğime dair söz vermiştim ve söz sözdür dedi. Ama bu kadar ciddi bir suçlamayla karşı karşıya olmasına bir de zavallıcığın sağlık durumunun konuşamayacağı kadar kötü olması eklenince sözümü tutmamakla o kadar da kötü etmeyeceğim sanırım. Pazartesi akşamı olanları size anlatacağım. Akşam saat 9'u çeyrek gece Vat Sokağı vazından dönüyorduk. Oldukça sessiz ve ürkütücü bir yer olan Hudson Sokağı'ndan geçmek zorundaydık. Sokak sol kaldırımda duran tek bir lamba tarafından aydınlatılıyor ve biz bu lambaya yaklaşırken sırtı çok kambur ve omzunun üzerinde bir kutuya benzer bir şey atmış bir adamın bize doğru geldiğini gördüm. Sakat gibi görünüyordu çünkü kafasını eğmişti ve dizlerini bükmüş bir şekilde yürüyordu. Yanından geçiyorduk ki lambanın yaydığı ışık çemberinin içinde bize bakmak için kafasını kaldırdı. Birden durdu ve korkunç bir sesle bağırdı. Aman tanrım bu nensi? Bayan Berkeley'in beti benzi soldu ve korkunç görünüşlü adam onu tutmasa düşecekti. Ben polis çağırmak üzereydim ama Bayan Berkeley adamla konuşmaya başladı. Bu beni çok şaşırttı doğrusu. Öldüğünü sanıyordum Henry tam 30 yıldır dedi titreyen bir sesle. Öyleydim diye cevap verdi adam ve sesinin tonu dehşet vericiydi. Suratı son derece karanlıktı ve gözlerindeki ışık hala her gece kabuslarıma giriyor. Korkunçtu. Saç ve sakalları grileşmiş ve yüzü çürümüş bir elma gibi buruş buruştu. Sen yürümeye devam et canım dedi Bayan Berkley. Bu adamla biraz konuşmak istiyorum. Korkulacak bir şey yok. Cesurca konuşmaya çalışıyordu ama hala bembeyazdı ve kelimeler titreyen dudaklarından zar zor dökülüyordu. Benden istediğini yaptım ve ikisi birkaç dakika boyunca beraberce yürüdüler. Ardından gözlerinden alevler saçar bir halde yeniden yanıma geldi. Ve lambanın yanında kalan sakat adam yumruklarını sanki öfkeyle sıkmış havada sallıyordu. Bayan Berkeley ile evimin kapısına gelene kadar tek kelime etmedik. Ama burada elimi tuttu ve olanları kimseye anlatmamam için yalvardı. Kötü günler görmüş eski bir tanıdığımda o dedi. Kimseye bir şey anlatmayacağıma dair söz verdiğimde beni öptü ve ondan beridir onu bir daha görmedim. Size bildiğim her şeyi anlattım ve daha önce polisle konuşurken bir şey anlatmadıysam sevgili dostumun ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu bilmediğim içindi. Ama şimdi her şeyin bilinmesinin onun yararına olacağını biliyorum. Konuşması böyleydi işte sevgili Watson ve tahmin de edebileceğin gibi anlattıkları bana karanlık bir gecede yakılmış bir ışık gibi geldi. Daha önce birbirinden kopuk olan parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlamıştı ve olayların meydana geliş sırasına dair bulanık da olsa bir fikir belirmeye başladı kafamda. Bir sonraki adım Bayan Berkeley'in üzerinde böylesine etki yaratmış olan adamın kim olduğunu bulmaktı. Hala Eldershot'ta bulunuyorsa bu o kadar da zor olmayacaktı. Sivil halkın yarısı o kadar büyük değil ve sakat bir adam mutlaka ilgi uyandırmış olacaktı. Bir günümü adamı aramakla harcadım ve akşam çökünce söz konusu olan bu akşamın ta kendisi Watson onu buldum. İsmi Henry Wood ve bayanların onunla karşılaştıkları sokakta yaşıyor. Sadece son beş gündür bu belgede bulunuyor. Bir sicil memuru kimliğine bürünmüş halde. ''Ev sahibesiyle son derece ilginç bir sohbetim oldu. Adam sihirbazlık ve gösteri sanatıyla uğraşıyor. Akşamları ordu evlerini dolaşıp insanları eğlendiriyor. O kutuda bir çeşit hayvan taşıyormuş. Ev sahibesine göre korkunç ve anormal bir cins. Daha önce benzerini görmediğini söyledi. Kadına göre adam bu yaratığı gösterilerinde bir numara için kullanıyor.'' Bana anlattığı bu şeylerin yanı sıra ne kadar çarpık olduğunu düşününce adamın yaşamasının mucize olduğunu ve arada sırada yabancı bir dilde bir şeyler mırıldandığını söyledi. Ayrıca son iki gecedir odasında inleyerek ağladığını duymuş olduğunu da ekledi. Para konusunda bir sorunu yokmuş ama verdiği depozitinin içinde kadının sahte bir florine benzemiş olduğu bir şey de varmış. Onu bana gösterdi Watson ve Hint parasından başka bir şey değildi. Yani sevgili dostum durumumuz böyle. Senin yanımda neden istediğimi de anlıyorsundur. Şu kadarını biliyoruz. Yanlarından ayrıldıktan sonra adam bayanları uzaktan takip etmiş. Pencereden onların kavgalarına tanık olmuş. İçeri koşmuş ve bu sırada kutusundaki yaratıkta kaçmanın bir yolunu bulmuş. Bunların her birinin olduğu kesin. Ama o odada tam olarak neler olduğunu bize anlatabilecek dünyadaki tek kişi o adamdır. Ve senin niyetinde ona sormak öyle mi? Kesinlikle ama bir tanığının önünde. Ve tanık da benim galiba. Kabul edersen çok sevineceğim. Meseleye bir açıklık getirebilirse her şey yoluna girer. Reddederse polise başvurmaktan başka çaremiz kalmaz. Geri döndüğümüzde onu bulabileceğimizden emin misin peki? Önlemlerimi aldım sen merak etme. Baker sokağındaki çocuklardan birini nöbetçi olarak başına diktim. Nereye giderse gitsin ona bir sinek gibi yapışacağından emin olabilirsin. Onu yarın Hudson Sokağı'nda bulacağız batsın. Ama yarına kadar bekleyeceğimize göre seni yatağından daha uzun süre uzak tutarsam asıl suçlu ben olacağım. Ertesi gün trajedinin gerçekleşmiş olduğu bölgeye ulaştığımızda öğleni geçmişti. Ve dostumla beraber hiç vakit kaybetmeden Hudson Sokağı'na doğru yol aldık. Duygularını saklamasındaki yeteneğini bilmeme rağmen... Holmes'ün son derece heyecanlı olduğunu görebiliyordum. Ben de dostumun araştırmalarından birini yakından izleme şansına eriştiğim zamanlarda hep hissettiğim gibi şu yarı heyecan, yarı entelektüel zevki almaya başlamıştım bile. ''İşte burası'' dedi. İki katlı taş binaların sıralanmış olduğu kısa sokağa girdiğimizde. ''Aa işte Simpson da burada. Bakalım ne diyecek?'' ''Hala içeride Bay Holmes'' diye bağırdı. Bir yandan da bize doğru koşan küçük bir köprü altı çocuğu. ''Aferin Simpson'' dedi Holmes ufaklığın saçlarını karıştırarak. ''Hadi gel Watson burası işte.'' Kartını ve önemli bir meseleyi görüşmek için geldiğini bildiren bir mesajı içeri yolladı. Ve kısa bir süre sonra görmeye geldiğimiz adamla karşı karşıya idik. Sıcak havaya rağmen bir ateşin yanında büzülmüştü ve küçücük oda fırın gibi olmuştu. Adam sandalyesinde çarpık çurpuk bir şekilde oturuyordu. Ve aşırı deforme olmuş gibi görünüyordu. Ama yaşlı ve kara olduğu halde bize doğru çevirdiği yüzü bir zamanlar yakışıklılığıyla ünlü olmalıydı. Şimdi ise bize aksi şüpheli bakışlar fırlatarak tek kelime etmeden ayağa bile kalkmadan iki sandalyeye doğru işaret etti. ''Hindistan'dan Bay Henry Wood sanırım'' dedi Holmes neşeyle. ''Albay Berkeley'in ölümüyle ilgili seninle konuşmaya geldim.'' ''O konuda bir şey mi bilecekmişim?'' ''Benim de bilmek istediğim bu.'' ''Biliyorsundur sanırım.'' ''Bu olay çözüme kavuşmadığı takdirde eski dostunuz Bayan Berkeley cinayetten tutuklanacak.'' Adam şiddetle sarsıldı. ''Kim olduğunuzu bilmiyorum.'' diye bağırdı. ''Ve bunları nereden öğrendiğinizde ama söylediklerinizin doğru olduğuna dair yemin edebilir misiniz?'' ''Tabii ki onu şu anda tutuklamamalarının tek sebebi henüz kendine gelememiş olmasındandır.'' ''Aman tanrım siz polis misiniz peki?'' ''Hayır.'' Öyleyse davayla ilgilenmenizin sebebi nedir? Adaletin yerine getirildiğini görmek her insanı ilgilendiren bir şey. Nancy'nin masum olduğuna dair sözüme güvenebilirsiniz. Öyleyse suçlu sizsiniz öyle mi? Hayır değilim. Öyleyse albay James Berkeley'i kim öldürdü? Ölümüne sebep olan her neyse bunu hak etmişti. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Kafasını ben kırmış olsaydım ki yapmayı her şeyden fazla istediğim şey oydu, uzun zamandır hak ettiği cezasından başka bir şey bulmuş olmayacaktı. Suçluluk hisseden kendi vicdanı onu öldürmemiş olmasa kanı şu anda benim ellerimde olabilirdi. Benden hikayeyi anlatmamı istiyorsunuz. Peki, anlatmamam için bir sebep göremiyorum. Çünkü utanacak bir şeyim yok. Olaylar şöyle gerçekleşti. Artık sırtım bir deveye benziyor ve kaburgalarım çarpık çırpık olabilir ama onbaşı Henry Wood bir zamanlar 117. piyade bölüğünün en yakışıklı adamıydı. O zamanlar Hindistan'daydık. Burte dediğimiz bir yerde karargahımızı kurmuştuk. Geçen gün ölen Barclay benimle aynı bölükte çavuştu ve alayın dilberi de dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kızı olan Nancy Devo'ydu. Başçavuşun kızıydı. Nancy'ye aşık olan iki kişi vardı ve o da aralarından birini seviyordu. Nancy'nin yakışıklılığıma kapıldığını söylediğimi duyduğunuzda şimdi ateşin yanında çömelmiş duran bu zavallı yaratığa bakarak gülümseyeceksiniz. Evet, kalbi bana aitti ama babası Berkley ile evlenmesi konusunda kararlıydı. Ben sorumluluk nedir bilmeyen, yerinde duramayan bir delikanlıydım. Berkeley ise eğitimini almış ve o zamanlar işinde yükselmeye başlamıştı bile. Ama Nancy bana sadıktı ve her şey benimle evleneceğini gösteriyordu ki isyan çıktı ve etraf cehenneme döndü. Bizim alay okçular bataryası. Zihlerden bir bölük ve bir sürü de sivil. Hep beraber Burt'e de kısılıp kalmıştık. Etrafımızda binlerce isyancı vardı. Ve bir fare kapanının etrafında toplanmış bir köpek sürüsü kadar azgınlardı. İkinci haftada geçince su kaynaklarımız tükendi. Ve her şey ülkede ilerleyen General Ney ile bağlantı kurmamıza bağlıydı. Son şansımız oydu. Çünkü yanımızdaki kadınlar ve çocuklarla savaşa dalmamız imkansızdı. Durum böyleyken General ile bulup durumumuzu bildirmek konusunda gönüllü olmak için başvurdum. Ve isteğim kabul edildi. Toprakları hepimizden iyi bilen Çavuş Berkley ile meseleyi konuştum. Ve o da isyancı bölüklerin arasından kaçmamı sağlayacak bir yol çizdi. Aynı gece saat 10'da yola koyuldum. Binlerce insanın hayatı söz konusuydu ama ben o gece duvarın üstünden geçerken sadece birini düşünüyordum. Yolum beni düşman nöbetçilerinden koruyacağını umduğum kurumuş bir nehir yatağının yanından geçiriyordu. Ama daha birkaç adım atmıştım ki altısı birden karşıma çıktı. Karanlıkta çömelmiş beni bekliyorlardı. Bir darbeyle bayıltıldım ve ellerimi ayaklarımı bağladılar. Asıl darbeyi başıma değil kalbime almıştım çünkü kendime gelip de etraftakileri dinlemeye başladığımda arkadaşımın yolumu çizmiş olan adamın ta kendisinin yerli uçaklardan birinin vasıtasıyla beni ele vermiş olduğunu anladım neyse hikayenin bu kısmını daha fazla uzatmama gerek yok sanırım james Berkeley'in nasıl bir adam olduğunu artık biliyorsunuz burte ertesi gün general neil tarafından kurtuldu ama isyancılar geri çekilirken beni de yanlarında götürdü ve yıllar boyu bir tek beyaz yüz görmek nasip olmadı bana. İşkenceye maruz kaldım ve birçok defa kaçmaya çalıştıysam da her seferinde yakalanıp tekrar işkence görüyordum. Sonunda işte bu hale geldim. İsyancılardan bazıları Nepal'e kaçtılar ve beni de yanlarına aldılar. Ardından da kendimi Darjeeling'de buldum. Oradaki köylüler yanında bulunduğum isyancıları öldürdü ve beni de köle olarak çalıştırdılar. Sonunda kaçmayı başardıysam da güneye gitmek yerine kuzeye doğru ilerlemek zorunda kaldım. Ve sonunda Afganların arasında buldum kendimi. Yıllar boyu o bölgede dolaşıp durdum ve nihayet Penkap'a geri döndüğümde yerli halka karıştım ve geçimimi öğrenmiş olduğum sihirbazlık numaralarının sayesinde sağlayabildim. Benim gibi sakat bir serserinin İngiltere'ye dönmesine ya da eski arkadaşlarına başvurmasına ne gerek vardı? İntikam almak için yanıp tutuşuyor olsam bile gidemezdim. Nancy ve arkadaşlarımın Henry Wood'un bir şempanze gibi sürünüp ancak bir bastonla yürüyebildiğini görmelerindense sırtı dik bir şekilde öldüğüne inanmaları daha iyiydi. Öldüğümden hiç kuşkuları olmamıştı ve ben de öyle kalmasını istiyordum. Berkeley'in Nancy ile evlendiği ve hızlı bir şekilde yükseldiği gerçeği geldi kulağıma. Ama o bile konuşmamı sağlayamadı. Ne var ki insan yaşlanınca evini özlemeye başlıyor. Yıllar boyunca İngiltere'nin yeşil kırlarını, tepelerini hayal edip durdum. Ve sonunda ölmeden önce son bir kez ülkemi görmeye karar verdim. Beni buraya getirecek kadar para biriktirdim. Sonra da buraya alışkanlıklarını bildiğim askerlerin arasında olabileceğim bir yere geldim. Ve gösteri sanatım sayesinde geçimimi sağlayabiliyorum. Anlatımınız son derece hoş, dedi Sherlock Holmes. Bayan Berkeley ile karşılaşmanızdan zaten haberim var. Sonra da anladığım kadarıyla onu evine kadar takip ettiniz. Ve kocasıyla arasında geçen kavgalarını pencereden tanık oldunuz. Duygularınıza daha fazla hakim olamadınız. Bahçeden geçtiniz ve aralarına daldınız. Evet, efendim, öyle yaptım de beni gördüğünde suratında daha önce hiç kimse de görmediğim bir ifade belirdi. Sonra da düşüp kafasını pencere pervazına çarptı. Ama daha düşmeden önce ölmüştü. Şöminen üzerindeki şu yazıyı nasıl okuyabiliyorsam onun suratında da ölümü okudum. Sırf görüntüm bile suçluluk çeken kalbini bir kurşun gibi delmeye yetti. Peki ya sonra? Nancy bayıldı ve ben de elindeki anahtarı aldım. Kapıyı açıp yardım istemekten yetim. Ama sonra birden her şeyi bırakıp kaçmanın benim için daha iyi olacağını düşünmeye başladım. Bir suçlu arayacaklardı ve anlattıklarıma büyük ihtimalle inanmayacaklardı. Ve en önemlisi de yakalanmak. Ne olursa olsun sırrımın ortaya çıkması anlamına da geliyordu. Telaşımdan anahtarı cebime sokmuşum ve perdelere tırmanmış olan tediyi yakalamaya çalışırken de bastonumu düşürdüm. Tediyi kutusuna geri koymayı başardığımda mümkün olduğu kadar hızla oradan kaçtım dedi de kim? diye sordu Holmes. Adam yere eğilip köşede bulunan kanca benzeri bir şeyi kaldırdı. Bir anda kırmızı kahverengi çok güzel bir hayvan ortaya çıktı. İncecik ve zarif bir bedeni ve kısa bacakları vardı. Uzun ince bir burnu ve bir hayvanda gördüğüm en güzel gözlere sahipti. Bir firavun faresi! diye bağırdım. Evet bazıları ona öyle der dedi adam. Ben yılan yakalayan derim. Ve Teddy kobralar konusunda inanılmaz hızlı. Burada dişleri olmayan bir kobra var ve Teddy insanlar eğlendirmek için sahnede her gece onu yakalıyor. Bilmek istediğiniz başka bir şey var mıydı efendim? Şimdilik yoksa da Bayan Berkley'in başının belaya girmesi durumunda size tekrar başvurabiliriz. Öyle bir şey olursa pek tabii ki konuşacağım. Ama ne kadar alçakça davranmış olursa olsun... Gerekmedikçe ölü bir adama karşı bu skandalı alevlendirmenin bir anlamı yok. Yaptığı şeyden hissettiği suçluluğun otuz yıldır yakasını bırakmadığını bilme şansına eriştiğin en azından. Ah bak binbaşı Murphy geçiyor sokaktan. Hoşçakal Wood. Dünden beri bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Binbaşı köşeyi dönmeden ona yetişmeyi başardık. Ah Holmes dedi. ''Sanırım bütün kargaşanın gereksiz olduğunun ortaya çıktığını duymuşsundur.'' ''Ne olmuş peki?'' ''Otopsi sonuçları henüz bildirildi. Ölüm sebebi kesinlikle bir kalp kriziymiş. Görüyorsun ya vaka aslında o kadar da karışık değilmiş.'' Ah, son derece basit.'' dedi Holmes gülümseyerek. ''Hadi gel Watson Aldershot'ta bizi tutan başka bir şey olduğunu sanmıyorum.'' ''Bir şey daha var.'' dedim istasyona doğru ilerlediğimizde. ''Kocasının ismi James.'' Ve diğer adamınki Henry olduğuna göre şu David'le ilgili konuşma ne anlama geliyordu? Resmetmeyi öylesine sevdiğin o gerçek araştırmacı olsaydım o kelimenin bana bütün hikayeyi anlatması gerekiyordu sevgili Watson. Eleştirmek için kullanılmış bir sözcük olduğu ortada. Eleştirmek mi? Evet. David bildiğin gibi arada sırada yanlış yollara sapardı. Ve bir defasında da çavuş James Berkeley ile aynı yola sapmıştı. Üryah ve Bay ile ilgili küçük meseleyi anımsıyor musun? Korkarım ki İncil ile ilgili bilgilerim biraz paslanmış ama hikayeyi 1. ya da 2. da bulabilirsin.